Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçte bir teklifinden geri dönmedi. Gatafanlılar bunu kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anhı Gatafan kabileleriyle barış anlaşması imzalamak üzere gönderdi. Daha sonra biri evsin, biri Hazreç'in lideri olan iki sadı çadırına çağırdı ve onlara planından bahsetti. Onlar ey Allah'ın Resulü! Bu senin fikrin mi yoksa bunu sana Allah mı emretti? Yoksa bu senin bizim adımıza yaptığın bir şey mi diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu sizin adınıza yapıyorum. Allah'a and olsun eğer Arapların size saldırdığını, her tarafınızı kuşattığını ve bununla onların gücünü kırabileceğimi bilmeseydim bunu yapmazdım dedi. Fakat yaralanan Said İbni Muaz ona şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü!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 Allah bizimle onların arasını buluncaya kadar onlara kılıçtan başka bir şey vermeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin dediğin gibi olsun dedi. Bunun üzerine saat deri parçasını ve kalemi Osman'dan aldı. Yazılanlara şaşırarak bırakın ne yapacaklarsa yapsınlar dedi. Şimdi geçersiz hale gelen bu anlaşma Fezare ve Mürre kabilelerinin liderleriyle yapılmıştı. Kureyş'in Gatafanlı üçüncü müttefiki ise Ebu Sufyan ve Süheyl'in Müslümanları Bedir'deki ikinci karşılaşmadan vazgeçirmesine karşılık rüşvet teklif ettikleri Nuaym'ın kabilesi Aşça idi. Medine'de kaldığı sürece gördükleri onu çok etkilemişti. Şimdi ise karışık duygular içinde bu kez de Mekkelilerin yanında yer almak üzere kabilesiyle birlikte savaş alanına gelmişti. Yeni dinin takipçilerine duyduğu saygı kendilerinin üç katı bir orduya bu kadar dayandıklarını gördüğünde daha da arttı. Bir müddet sonra kendisinin Allah İslam'ı kalbime düşürdü diye nitelediği zaman geldi. O gece iki Gatafan kabilesiyle peygamberin yaptığı anlaşmanın feshedildiği gece şehre gitti. Oradan da ordunun kamp kurduğu yere gitti ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek istediğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni buraya getiren ne ey nuayim diye sordu o da buraya senin sözüne inandığımı açıklamaya ve gerçeği getirdiğine şehadet etmeye geldim. Ey Allah'ın Resulü bana ne emredersen emret. Senin emrettiklerinin hepsini yapmaya hazırım. Halkım ve diğerleri benim Müslüman olduğumu bilmiyorlar dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm gücünle onları birbirine düşürmeye çalış dedi. Nuaym yalan söylemek için izin istedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bizden uzaklaştırmak için ne söylersen söyle çünkü savaş hiledir dedi. Nuaym tekrar şehre döndü ve Beni Kurayza yerleşim bölgesine gitti. Yahudiler onu eski bir arkadaş olarak misafir ettiler. Onun için yemek ve içki hazırladılar. O ben bunun için gelmedim dedi. Sizin güvenliğinizden duyduğum korkuyu ve buna karşı alınması gereken tedbirler konusunda tavsiyemi haber vermek üzere geldim. Daha sonra Gatafan ve Kureyş'in eğer Müslümanları yok edecek bir zafer kazanamazlarsa, Yahudileri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insafına bırakıp kaçacaklarını anlatmaya koyuldu. Bu nedenle Yahudiler de Kureyşliler önemli adamlarından birkaçını onları bırakıp kaçamayacaklarına dair rehin verinceye kadar Kureyş için bir ok bile atmamalıydılar. Temas ettiği konularda aynı korkuları taşıyan Yahudiler tavsiyesini hemen kabul ettiler. Bunun üzerine onun söylediklerini aynen yapmaya karar verdiler. Ne Kureyşlilere ne de Gatafanlılara bu fikrin Nuaym'dan çıktığını haber vermemeye de söz verdiler. Daha sonra Nuaym bir zamanlar arkadaş olan Ebu Sufyan'a gitti. Ona ve yanındaki diğer Kureyş liderlerine, eğer haber aldıkları kişinin kim olduğunu söylememeye yemin ederlerse onlara verilecek önemli bir haberi olduğunu söyledi. Oradakiler yemin edince şöyle dedi. Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmaya tekrar döndüler. Ve ona şöyle haber gönderdiler. Yaptığımıza pişman olduk. Eğer Kureyş ve Gatafan liderlerinden bir kısmını rehin alıp öldürmek üzere sana versek bu seni memnun eder mi? Sonra da geri kalanlara karşı senin yanında savaşırız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de buna razı oldu. Eğer Yahudiler sizden adamlarınızdan bir kısmını rehin isterlerse vermeyin. Nuaym daha sonra kendi kabilesine, diğer Gatafan kabilelerine gidip Kureyşlilere söylediklerinin aynısını tekrarladı. İstişare ettikten sonra iki ordunun liderleri şimdilik Huya'ya bir şey söylememeye ve Nuaym'ın söylediğinin doğru olup olmadığını denemeye karar verdiler. İkrime'yi bir mesajla Beni Kurayza'ya gönderdiler. Mesaj şuydu. Artık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tamamen ortadan kaldırmak üzere yarın savaşmaya hazır olun. Onlar şu cevabı verdiler. Yarın cumartesi siz ileri gelenlerinizden birkaç kişiyi bize rehin olarak vermedikçe Muhammed'e karşı hiçbir şekilde savaşmayız. Çünkü biz eğer savaş kötü giderse sizin bizi burada yalnız bırakıp memleketinize kaçacağınızdan korkuyoruz. Ona tek başımıza karşı koyamayız. Bu mesaj Kureyş ve Gatafan kabilelerine ulaştığında Tanrı'ya and olsun Nuaym'ın söyledikleri doğru dediler. Beni Kureyzalılara bir tek adam bile veremeyeceklerini ve ertesi gün savaşmaları gerektiğini bildiren bir haber gönderdiler. Beni Kurayzalıların cevabı ise rehineler kendilerine teslim edilmedikçe bir tek ok bile atmayacaklarını bildirmek oldu. O zaman Ebu Sufyan Huyay'a gitti ve ''Bize vaat ettiğin yardım nerede? Onlar bizi aldattılar. Şimdi de bizi ele vermeye çalışıyorlar.'' dedi. ''Huyay, Tevrat'a and olsun ki hayır.'' dedi. ''Bugün cumartesi, biz cumartesi yasağına karşı gelmeyiz. Fakat onlar pazar günü Muhammed ve arkadaşlarına karşı ateş gibi saldırırlar.'' İşte o zaman Ebu Sufyan, Yahudilerin rehinelerle ilgili fikrini Huyaya söyledi. Huya'nın yüzündeki ifade birdenbire değişmişti. Bunun, onun suçluluğuna delalet ettiğini anlayan Ebu Sufyan, ''Lata and olsun ki bu senin ihanetinden başka bir şey değil, senin ve onların, çünkü ben seni de halkının ihanetine katılmış sayıyorum.'' dedi. Hayır diye karşı çıkan Huyay, Sina Dağı'nda Musa'ya indirilen Tevrat'a andolsun ki ben hain değilim. Fakat Ebu Sufyan ikna olmamıştı. Hayatını kaybetmekten korkan Huyay kampı terk etti ve Kurayzalıların yerleşim bölgesine gitti. Kureyşliler ve Necid kabilesinin ilişkilerine gelince. Nuaym'ın bir şey yapmasına gerek kalmamıştı. Yaklaşık olarak iki hafta geçmiş ve hiçbir şey elde edilememişti. İki ordunun da yiyecek stokları tükeniyordu. Bu sırada ya açlıktan ya aldığı yaralardan veya her ikisinden gün geçtikçe daha çok sayıda at ölüyordu. Birkaç da deve ölmüştü. Kureyş, Gatafan ve diğer bedevi kabilelerinin en iyi ihtimalle isteksizce ittifaka devam ettiklerini anlamakta gecikmedi. Onlar bu kampanyaya yeni dine düşmanlıklarından çok ganimet elde etmek için katılmışlardı. Fakat geçen süre içinde ganimet elde etme ümitleri yok oldu. İki ordu arasındaki birbirine duyulan güvensizlik gittikçe artıyordu. Zaten bu sefer başından beri hata ve başarısızlık doluydu. Üç günden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namazın arkasından şu duayı tekrarlıyordu. Allah'ın Ey kitabı indiren ve seriöl hesap, çabuk hesap görücü olan, Düşmanları bizden uzaklaştır, Onların korkup kaçmasını sağla. Her şey hallolduktan sonra da şu ayet nazil olmuştu. Ey iman edenler. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular yönelip gelmişti. Böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Günlerce hava olağanüstü soğuk ve nemli olmaya devam etmişti. Şimdi ise doğudan gelen sert bir rüzgar, herkesi sığınaklara çekilmeye zorlayan bir yağmur getirmişti. Gece olunca ovayı fırtına kapladı. Rüzgar fırtına ve boraya dönüşmüştü. İki düşman kampında da bir tek sağlam çadır bile kalmamıştı. Tüm çadırlar yıkılmış, kamp ateşleri sönmüş, insanlar yerde birbirlerine sarılmış ısınmaya çalışıyorlardı. Müslümanların kampı rüzgardan biraz korunuyordu. Çadırlarından hiçbiri yıkılmamıştı. Fakat fırtınanın etkisiyle insanlar büyük bir üzüntüye ve daha önce hiç düşünmedikleri kadar büyük bir zayıflığa kapıldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece geç saatlere kadar dua etti. Daha sonra kendi çadırına yakın olan adamların arasına gitti. Bunlardan biri olan Yema'nın oğlu Huzeyfe radiyallahu anh, sonraki yıllarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl yanlarına gelip şöyle dediğini anlattı. Hanginiz düşmanın yanına gidip onların durumu hakkında bilgi edindikten sonra geri dönecek? Kim bu söylediklerimi yaparsa onun cennette arkadaşım olması için dua edeceğim. Fakat oradakilerden hiçbir cevap gelmedi. Huzeyfe, hepimiz o kadar cesaretimizi kaybetmiş, o kadar acıkmış ve üşümüştük ki, hiçbirimizin ayağa kalkacak hali yoktu dedi. Hiç kimsenin gönüllü olarak bu görevi almak istemediği açığa çıkınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'yi çağırdı. Huzeyfe radiyallahu anh de diğerlerinden ayrılıp hemen ayağa kalktı. Huzeyfe, İsmim onun ağzından çıkar çıkmaz ayağa kalkmaktan başka bir şey yapamadım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen git dedi. Düşmanın arasına gir ve ne durumda olduklarını gözle. Bize geri dönene kadar başka bir şey yapma. Huzeyfe radıyallahu an şöyle anlattı. Bunun üzerine gittim. Rüzgar ve Allah'ın orduları onları perişan ederken düşmanın arasına girdim. Huzeyfe radiyallahu an yere çömelmiş Kureyşliler arasından nasıl geçip liderlerinin oturduğu yere ulaştığını anlattı. Geceyi soğuktan uyuşmuş bir şekilde geçirdiler. Şafakla birlikte rüzgar hızını azaltmaya başladığında Ebu Süfyan yüksek sesle bağırdı. Ey Kureyşliler! Atlarımız ve develerimiz ölüyor. Beni Kureyzalılar bize ihanet etti ve bizi ele vermek üzere olduklarını haber aldık. ''Şimdi de gördüğünüz gibi rüzgar bizi mahvediyor. Artık bu yeri terk edelim, ben gidiyorum.'' Bu sözleri söyledikten sonra devesinin yanına gitti ve devesine bindi. O kadar ani bir kararla deveye binmişti ki devesinin kösteğini çözmeyi unutmuştu. Bunu ancak deveyi üç ayağı üzerinde kalkmaya zorladığı an fark etti. O sırada ikrime ona şöyle dedi, ''Sen bu insanların başı ve liderisin.'' Bizden o kadar çabuk ayrılıp adamlarını geride mi bırakacaksın? Bunun üzerine utanan Ebu Sufyan çoğu kamp yerini terk edinceye kadar bekledi. Daha sonra geri kalanları 200 atlı ile birlikte Halid ve Amr'ın getirmesine karar vererek kendisi de yola çıktı. Ordunun yola hazırlanmasını beklerlerken Halid şöyle dedi. Şimdi her akıllı adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yalan söylemediğini anladı. Fakat Ebu Süfyan onun sözünü keserek herkesten çok senin böyle demeye hakkın yok dedi. Halit niçin diye sordu. Ebu Süfyan çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin babanın şerefini iki paralık etti. Kabilenin şefi Ebu Cehil'i de öldürttü dedi. Huzeyfe radıyallahu anh geri dönüş emrini duyar duymaz hemen Gatafan kabilelerinin kampına doğru yola çıktı. Fakat kamp yerini boş buldu. Çünkü soğuk onların da dayanma gücünü kırmış ve geri dönmelerine neden olmuştu. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndü. O sırada peygamber aleyhissalatu vesselam soğuğa karşı hanımlarından birine ait olan örtüye bürünmüş bir halde namaz kılıyordu. Huzeyfe beni gördüğünde dedi beni yanına doğru çekti ve ayak dibine oturttu. Örtünün bir ucunu da bana uzattı. Daha sonra benimle birlikte örtünün içine oturdu. Secde yaptı ve tekrar oturdu. Namazı bitirip selam verdikten sonra ona haberleri ulaştırdım. Bilal radıyallahu sabah ezanını okudu. Namazı kıldıklarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hendeyin ötesindeki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Peygamber aleyhissalatu vesselam herkesin evine dönebileceğini söyledi. Bunun üzerine çoğu hızla şehre doğru yola koyuldular. Daha sonra düşmanın aralarına casus sokmasından veya Beni Kurayzalıların Hendeyin korunmasız olduğunu Kureyşlilere haber verip onların da geri gelmesinden korkarak Cabir radıyallahu anhı ve Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhı ayrılan arkadaşlarını geri çağırmak üzere gönderdi. İkisi de onların arkalarından gitti. Güçlerinin yettiği kadar yüksek sesle bağırdılar. Fakat hiç kimse sese başını çevirmedi. Cabir beni Hariseyi yol boyunca izledi. Evlerinin önüne geldiklerinde yine bağırdı. Fakat kimse ona cevap vermedi. İkisi de sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndüklerinde ona başaramadıklarını haber verdiler. Bunu duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve onu korumak üzere yanında kalan arkadaşlarıyla birlikte şehre doğru yola koyuldu.